Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Tabii özellikle ayet kelimelerin kerimelerin ardarda gelişiyle alakalı olarak herkesin hatırına bir şeyler gelmiştir. Bizlerin de Bazen önceki Müslümanların hatırına gelenlerin bir benzeri gelebiliyor. Bazen farklı olabiliyor, bilemiyorum. Ama doğruluk payı da yine Allah tarafından malum. Şimdi burada dikkatimi şu çekti. Geçen derste gördüğümüz son ayet-i kerime şöyleydi. 96. ayet. Ma'indekum عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ Sizin yanınızdakiler Tükenir. Allah'ın yanındakiler ise bakidir, kalıcıdır. Onlar bitmez, tükenmez, sonu gelmez. Ondan sonra buna delil olarak, <gülüyor> daha doğrusu bunun bir belirtisi olmak üzere veya ispatı olmak üzere diyor ki وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yemin olsun buradaki lam vele neciyenne'deki lam Arapçada kasem lamıdır. Yemin ifade eder. Yemin olsun biz sabredenlere mükafatlarını işleye geldikleri amellerin en güzel şekliyle vereceğiz. Çünkü Cenab-ı Allah'ın nezdindeki varlığın, ikramın, lütuf ve ihsanın sonu, sınırı yok. Sabretmek de müminin nefsini mecbur ettiği ve nefis için en ağır gelen işlerdendir. Amellerin başındadır. Onun için Sabırın vaat edilen mükafatı gerçekten çok büyüktür. Daha önceden de belirttiğimiz gibi sabırın İslam alimlerinin bakış açısına veya Kur'an ve sünnetin tetkikine göre üç şekli vardır. Bir, masiyete karşı sabır. Yani bu aslında müminin hayatının sonuna kadar devam ettirmesi gereken bir haldir. Masiyet işlememek kararlılığını Allah'ın ecrini ümit ederek sürdürecek. Biz masiyet işlemediğimiz zaman sadece günahtan uzak kalmakla Uzak kalmakla yetineceğimizi veya sadece günahtan uzak kalmış olduğumuzu düşünmeyelim. Yani günahtan kurtulduk. Bundan ibaret değil. Günah kazanmamaktan ibaret değildir masiyetten uzak kalmanın mükafatı. Cezadan kurtulmak değildir sadece. Allah rızası için masiyete karşı direnmenin, masiyetten uzak kalmanın Tıpkı devamlı itaat halindeymişsin gibi ecir ve mükafatı vardır. Masiyeti işlemiyorum, işlemiyorsun, günah kazanmıyorsun, yetmez mi? Demiyor Allahü Teala. Ben sana bunlar dolayı günah yazmadım, yetmez mi? Daha ne istiyorsun? Hayır, öyle demiyor. Masiyet işlememek üzere direndiğin için, bu hususta nefsinle mücadele ettiğin için. Bu hususta kendini Allah rızası için hele hele yapabilme imkanın olduğu halde kolaylıkla da yapabileceğin halde yapmamak noktasında kendini Allah'ın rızasına uygun hareket etmeye mecbur ettiğin için Allah onda mükafatını yazıyor. Birinci sabır türü bu. Masiyete karşı direnmek. Masiyet işlememeyi sürdürmek. Bunun kapsamına tabii vesayetin en dar halkası hangisidir? En büyük haram olan, en büyük günah olan şirktir. Küfür ve inkardır. Bunu hayatınız boyunca müminin hayatı boyunca sürdürmesi gerekir. İkinci halka onu çevreleyen büyük günahlardır. Bu çemberi delmeyeceksiniz, deldirmeyeceksiniz. Çünkü daha önce de çeşitli vesilelerle söylediğimiz gibi, her bir haram, küfre açılan bir penceredir. Onun üzerinde maazallah sürdürülecek olursa, aynı istikamet devam ettirilecek olursa, bu işin sonu hiç iyi olmayabilir. Onun için... Mümin, beşeriyeti gereği, bazı hallerde haram işleyebilir ama o haramdan dönmekten de elinden geldiği kadar süratli davranır. Tevbe eder yani. Tövbe dönmek demek. Çünkü şirk yoldan çıkıştır. Günah yoldan çıkıştır. Tövbe ettiğiniz zaman tekrar asıl yürümeniz gereken, ilerlemeniz gereken yola dönüyorsunuz. O yola dönmüş oluyorsunuz. Onun için Cenab-ı Allah fetubu ilallah diyor. Allah'a dönün. O yoldan çıkmışsanız, çıkmış olduğunuz yoldan vazgeçin. Allah'a götüren yola dönün. sırat müstakime müştakime Ondan sonra haramlardan sonraki daire mekruhlar dairesidir. Bunun için belki dünyevi bir ceza yok mekruh işlemenin. Fakat hoşlanılmayan her bir halde aynı şekilde harama götüren bir kapı olabilir. Bunu da koruma altına yani haramı işlememe dairesini, haram dairesini mekruhlardan uzak kalmak suretiyle ne yapacağız? Tahkim edeceğiz. Daha da güçlendireceğiz. O duvar yıkılmamalı. O duvarda bir gedik Müslümanın hayatında mümkün mertebe açılmamalı. Gedik açılırsa, hele hele büyürse, o duvar tamamıyla yıkılırsa büyük tehlikeler baş gösterir. Birçok İslam alimi bundan sonra yani mekruh dairesinden sonra bir koruyucu daire daha olduğunu ısrarla söylerler. Derler ki şüpheli olan halleri de günah olma ihtimali dolayısıyla terk etmek. Buna bildiğiniz gibi vera deniliyor. Vera kelime itibariyle ihtiyatlı olmak demek. Titizlik göstermek demek. Bunu yapacaksın. Diyor. Böylelikle mekruhlara düşme ihtimaliniz azalır. Haramlara düşme ihtimaliniz daha da azalır. Şirke düşme ihtimaliniz daha da azalır. Ama şunu unutmayın hiçbir zaman. Sakın kimse ameline bel bağlamaz. Çünkü biz eğer hatalardan, günahlardan uzak kalabiliyorsak Allah'ın bizim üzerimizdeki lütfu, inayeti, ihsanı ve nimeti dolayısıyla kayabiliyor. Ve Cenab-ı Allah dünyada da iyiliklerin mükafatını vermeye başlıyor. Kısmen de olsa. Yaptığınız bir iyiliğin mükafatı Cenab-ı Allah mükafatı olarak Cenab-ı Allah size ondan sonra daha başka iyilikleri işleme kolaylığını sağlar. Bu onun mükafatıdır. Dünyadaki iyiliğin mükafatı budur. Günahın bir cezası da bir günah işledikten sonra bir sonraki günahı işlemenin, işlemenin kolay olması ve daha rahat bir hale getirilmesidir. Bunu ve Leyl suresi biliyorsunuz gayet açık bir şekilde ifade ediyor. Kim el-husnayı tasdik eder takvalı olursa biz ona kolay olanı kolaylaştırırız. Kolay olanı kolaylaştırırız. Yani sırat-ı müstakimde yürümek zaten kolay, daha da kolaylaştırır cenab Kadar bir bir mükafat işte. Ayet bunu. Ama kim cibrilik eder o en güzel olanı yalanlarsa biz de ona zor olanı zorla kolaylaştıracağız diyor. Bu sefer zor olanı ona kolaylaştıracağız. Haram işlemek insan fıtratına aykırıdır. Temiz fıtrat kolaylıkla haramdan uzak durur. Ama fıtrat maazallah eğrilmeye başladı mı artık haramları daha kolay işler. Dolayısıyla haramları şirki bilhassa başta olmak üzere günahlardan uzak kalmak için şeriat İslam alabildiğine duvarlar ürmüştür. Biz de mümkün mertebe bu duvarları tahkim edeceğiz ve bu duvarlara doğru yaklaşmayız. Sabrın ikinci türü, itaatte sabırdır. İtaat üzere sabır. Adamın biri namaza başlamış, bir gün kılmış, beş vakit, tamam, tamam iki gün, üç gün sonunda dayanamamış. bu kıl Ne bu ya, kıl kıl bitmiyor. Ve batlığın türü. Yani işte bu itaatte sabırsızlığın ifade yerindeyse biraz da e, mizahi bir anlatımıdır. İtaatte sabırsızlık olmaz. Peki niçin sabırsız olunur? İtaati Angarya görürse bir kimse itaatten zevk alamaz. Ama itaati sevdiği kimsenin Müce Rabbül Aleminin kendisine ihsan ettiği ve sevgisinin bir göstergesi olarak görmemiz gereken bunca nimete karşılık bizim mütevazihane alçak gönüllüce son derece küçük ve sembolik bir teşekkürname olarak görülmesi halinde biz itaatten sıkılmayız. Hele hele Sevdiğimiz yüce Rabbimize itaat ettiğimiz sürece onun bize iltifatının bizi dikkate almasının ifade yerindeyse, bize değer vermesinin daha yükseldiği bir vakit olduğunu, itaat zamanlarının böyle müstesna değerler taşıdığını düşünürsek, itaat bizim için daha büyük bir değer kazanır ve itaate sadır daha çok olur. Unutmayalım ki Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Estağfurullah. Kul ma ya'ba rbi kul ma ya'ba bikum rbi lule du'a'ukum. Sizin duanız, ibadetiniz, itaatiniz olmasaydı Rabbim size ne diye kıymet versin? Ne diye sizi Türkçedeki ifadesiyle adam yerine koysun itibaresin. Sizin değeriniz ona itaattedir. Ne zenginliğiniz, ne paranız, ne pulunuz, ne makamınız, ne mevkiniz, hatta hatta eğer itaate yerlendirmiyorsa ilim ve takvanız da işe yaramıyor. Takva zaten olmaz itaat olmadan. İtaatiniz yoksa ibadetimiz yoksa. Rabbimizin yanında bir değerimiz yok. İtaatin de başı sağlam bir tevhid ve sağlam bir akidedir. Sahih bir akidedir. Ondan sonra farzları ifa etmektir. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> yaptığı, yapılmasını tavsiye ettiği, güzel gördüğü sünnet-i seniyeleri uygulamalı olarak ...kavliyle, ameliyle, ahlakıyla... ...icra etmek yerine getirmektir. Ondan sonra da... ...delillerle sevap olma... ...ihtimali olan işleri... ...mesela zikrullahı... ...mesela... Allahü Teala'nın gözetimi altında... ...olduğunu düşünerek... ...murakabası altında, gözetimi altında... ...olduğunu kabul ederek, inanarak... ...mümkün mertebe amellerini... ...hadis-i şerifte belirtildiği gibi... İhsan metemesinde alabildiğine güzelleştirmektir. Sen Allah'ı görmüyorsan dahi Allah seni görüyor. Yine hadis-i şerifteki ihsanın bir başka tarifi. Yaptığınız her işi en güzel şekliyle, yapabildiğinizin en güzel şekliyle yapabilmektir. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Cenab-ı Peygamber ne diyor? Aleyhissalatu vesselam. İnne Allah kad كتب الإحسان على كل شيء. Hiçbir istisnası yok. Allah her şeyin üzerine ihsan ile yani güzellikle yapılmasını ketebe yazmıştır, farz olarak yazmıştır. Buraya derse geleceğim, takatim ölçüsünde en güzel şekliyle hazırlanmadan gelirse gelirsem benim bu konuda kusurum vardır ihsan mertebesini bu işte yakalayamamışım demektir herhangi bir işi yapıyoruz kimimiz çay yapıyor, kimimiz ayakkabı boyar kimimiz inşaat yapar kimimiz başka bir iş yapar herkesin elbette bir işi var kimimiz öğretmendir, kimimiz mühendistir şudur budur, hakimdir, alimdir vesaire yaptığınızı en güzel şekliyle yapacaksınız hatta yüce rasul örnek veriyor Allah diyor, borç verdiği zaman borcunu güzelce tahsil edelim. Borç ödediği zaman da borcunu güzelce ödeyeni severdi. İhsandan bahsediliyor. Borç vermenin, borcu tahsil etmenin, borcu ödemenin dahi güzelliği var. Böyle güzel bir din. Güzel ahlak. Ahlak hayatın tamamıdır. Hiç öyle uzun boylu ahlak tariflerine gerek yok. Her türlü ilişki ahlaktır. Ve onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır basan bir amel yoktur buyurmuştur. Niçin? Çünkü an be an siz ahlaklı olmakla imtihan ediliyorsunuz. Her ilişkinizde her duruşunuzda, her halinizde, her hareketinizde, her konuşmanızda. Alışverişiniz, borç almanız, vermeniz, vermemeniz her bir şey akıl-ı İyi veya kötü. Onun için güzel ahlaktan bahsediliyor. Ve onun için Peygamber aleyhissalatü selam, muhakkak sen büyük bir ahlaka sahipsin diye övülüyor. Ahlak peygamberi dense yeridir. ...güzel ahlakın peygamberi. Biz de güzelleşmek istiyorsak... ...güzel mümin... ...o güzel peygamberin güzel ümmeti... ...güzel fertlerinden birisi olmak istiyorsak... ...hiçbir amelimizi... ...davranışımızı hatta düşüncemizi... ...dışarıda bırakmamak üzere... ...İslam'ın ölçülerine vuracağız... ...ve o ölçülere uygun hareket edeceğiz. Yani kimse Müslümanın ahlakından şikayet etmeyecek. Ne kadar büyük bir hayalden bahsediyorum değil mi? Bir Müslüman bir gavurun küfründen imanından şikayet etmez. Bir, bir gavur da bir kafir de benim imanımdan şikayet etmez. Ama benim ahlakımdan şikayet eder. ...benim iyi veya kötü davranışımla beni değerlendirir. İslam'ın güzel ahlakı da öyle güzel bir ahlaktır ki evrenseldir. Muhatabınızın dini ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun... sizin inancınızı kabul etmese dahi... ...yaptığınız hal ve hareketler onun da inkar edemeyeceği kadar güzel olacağı için... Tabi İslam ahlakına uygun olan hareketlerimizden bahsediyoruz. Sizi amellerinizle, davranışlarınızla eğer vicdanlı bir insan ise takdir etmek zorunda kalacaktır. İslam'a yapılan en büyük davet budur. İslam dini can pazarının konulduğu cihad ile yayıldığı ve müdafaa edildiği kadar... Müstesna Müslüman ve İslam'ın ahlakıyla da yayılmıştır. Böyledir. Günümüzde de Müslümanların en ciddi ve yoğun tenkit aldıkları alan budur. E ee? ama okuruz Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın ahlakı çok büyüktü, çok yüksekti. O Ahmet Aleyhisselatü ahlakı kendisi için değildi ki. O kendisi yüksek ahlaklı. Ama <gülüyor> niçin? Niçin Cenab-ı Allah onun ahlakını yüceltti? Yükseltti? Bunun hikmetlerinden en azından birisi bizim de ona uymamız değil midir? Ha? Aa ben Resulullah'ı çok seviyorum. Resulullah böyle, de, Kur'an böyle demiyor. Kur'an diyor ki Resulullah'a de ki onlara eğer beni seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sever o zaman. O en büyük ahlak numunesi örneği olan Yüce Resul'e ahlakın riayet ettiğimiz kadar Müslümanız kardeşim. Hiç lahmı cimi yok. Onun için başta kendimiz olmak üzere davranışlarımızla Sözlerimizle, hal ve hareketlerimizle daima davranışların en güzelini, ahlakın en güzelini sergilemek zorundayız. Nitekim Cenab-ı Allah müminleri nasıl övüyor? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا Onlar söze kulak verirler, dinlerler ve o doğru olanını en güzel şekliyle de uygularlar, uyarlar ona. Dolayısıyla sabrın da bu ikinci merhalesi bu ve ahlak bu sabrın en geniş dairesidir. Sabrın üçüncü türü de musibete karşı sabır. Daha önce yine söylemiştim. Sabır aslında çok acı, zehir gibi acı çölde yetişen bir bitkinin altıdır. Zordur çünkü sabrın. Onun için Türkçe'de atasözüdür, sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Yani bu sadece sabır eyleminin insana acı geldiğini anlatıyor. Aynı zamanda kelime türevi ya yani kelimenin manasıyla da alakası vardır. Ondan sonra Cenab-ı Allah bu şekilde sabredenlere en güzel mükafatı vereceğini söylüyor. İşte hemen 97. ayet-i kerime derse başlarken dediğimiz ayet-i kerimelerin birbirleriyle münasebetine dikkat çekmiştim. Orada işte bir münasebet daha. Bir örnek veriyor. Daha doğrusu her şeyi örnek veriyor. Bütün güzellikleri. Men amile salihan min zekerin ev unsa. İster erkek, ister dişi. Kim salih bir amel işlerse. Ne olursa olsun ama. Küçük, büyük. Hiç fark etmiyor. Hüküm itibariyle. Ve huve mu'min. Bu çok önemli. Kendisi de mümin olduğu halde. Salih amel elbette salih ameldir. İmansız da yapılsa. Güzeldir. Fakat... Allah için yapılmadığı için cenabı Allah ona kıymet biçmiyor. Esasen de Allah için olmayan bir amelin de pek öyle salih olması veya salih olma özelliğinin sürekli olması pek mümkün değil. Sele nuhyiyennahu hayaten tayyibe. İman ile salih amel arasındaki münasebeti de dair bir hususu daha hatırlatayım öyle geçelim. Şimdi gerçek değerleri davranışlarla, sözlerle, hal ve hareketlerle değerlendirmesi hak olan, bunlara dair değer hükümleri gerçek olan Allah'ın hükümleridir. Cenab-ı Allah bu hükümleri koyar. Siz bu iman ile veyahut da insan bu imana sahip olmadığı sürece az önce sabır çerçevesinde bahsettiğimiz şekilde, Salih amellerinin süreklilik kazanması ve salih amellerinin durum ne olursa olsun ısrarla devam ettirilmesi de kolay kolay mümkün değildir. Onun için amelin bir iman neticesi olarak ortaya çıkması amelin en önemli ifade ise değer unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki, kim erkek veya kadın olsun, mümin olduğu halde mümin olarak salih bir amel işlerse, فَلَنُّحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيْمَا And olsun biz onu hoş bir hayat ile yaşatırız. Onun hoş, tatlı, güzel bir hayat sürmesini sağlarız. İslam alimleri bunu birkaç şekilde açıklamışlar. Ne demek? Hayatun tayyiba. Güzel hayat, hoş hayat. İbn Abbas diyor. Helal rızıktır diyor. Güzel hayat, helal rızıktır. İşin esası bu. Helalden beslenmeyen insanın Cenab-ı Allah duasını da kabul etmez. Allah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle. Helalden kazanmadı bir kimse. Çoluk çocuğu günahsızdır. Kendi nafakalarını sağlamak zorunda değildirler. Nafakalarını onlara getiren kimseden davacı olur. Onun için İbn Abbas'ın bu özlü açıklaması gerçekten çok müstesna. Helal rızık. Çünkü itaatlerin kabulü de ona bağlıdır. Günahlardan uzak kalmanın kolaylaştırılması da helal rızığa bağlı. Biz bu asırda neden bahsediyoruz? Helal rızık ne? Eskilerin masallarındaki zümrütü anka kuşuna döndü neredeyse. Faiz, rüşvet, irtikap, kanuni tabirleriyle ihtilas ve buna benzer her türlü haram kazanç ortalığı kasıp kavuruyor. İslam'a yapılabilecek en büyük kötülük Müslüman diye görünen kimselerin haram işlemeleridir, haram yemeleridir. Düşmanın orduları hazırlayıp İslam'ın ve Müslümanların üzerine gelmesine gerek yok. Biz, işlediğimiz her bir haram, yediğimiz her bir haram lokma, İslam'ın ve Müslümanların kalbine yöneltilmiş bir bombadır. Bundan daha büyük İslam'a ve Müslümanlara zarar verilemez. Müslümanım diye ortalıkta gezineceksin. Hem de aleni aleni haram yiyeceksin. İsterse gizli olsun. Cenab-ı Allah'ın hepimizin hayatımızda gördüğü enteresan takdirlerdir. Allah bazı hallerde haramların istendiği kadar gizli kalsın, yapılsın. Gizli bırakmıyor. Gizli bırakmıyor. Ben hemen hemen çok gizli bir şekilde öldürülenlerin kanlarının sonuna kadar gizli kaldığını hatırlamıyorum demeyeceğim ama pek çok gizli hadisenin bir şekilde açığa çıkartıldığını biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Günlük hayatımızda yaşadığımız hayatta hepimiz bunu gördük. Kul hakkının bir şekilde çıktığını hepimiz gördük. En azından her birimiz birer ikişer örnek biliyoruz. Bunlar mümin'e Allah'ın buyruklarıyla birlikte ayrıca o buyrukların öğüt kısmını pekiştirici olaylar olarak görülmeli. Ey Müslüman ne olur diyoruz yani. Kur'an-ı Kerim böyle diyor. Harama tevessül etme. Ya ben senin Rabbinim diyor Cenab-ı Allah. Ve Rabbin olarak ben senin terbiyeni ki terbiyenin kapsamında yeme içme ihtiyacının karşılanması da var. Terbiyeni üzerime aldım. Ve rızkın gelecek sen onu tamamlamadan da ölmeyeceksin. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bakın bu hususu bu gerçeği ne güzel ifade ediyor. Diyor ki: İnne Allah'a kataba fi kitabin 'indeh. Ve vada'ahu tahta nefsun hatta tastekmila rizqaha. Fe'jmilu fi't Allah Allah. Cenab-ı Allah arşının altına yerleştirdiği bir kitaba nezdindeki bir kitaba şunu yazdı. Hiçbir kimse rızkını tamı tamına almadan ölmeyecektir. Kitapta yazılan bu. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki feecmilû fittalep. Binaenaleyh bu sebeple rızkınızı en güzel şekilde isteyin. En güzel yoldan tahsil etmeye bakın. Sen helal haram yoldan kazanırsan da rızkını ancak kazanırsın. Helalden de kazanırsan rızkını kazanırsın. Bir dirhem fazla, bir dirhem eksik, olmaz. Ve bu tamamlanmadan da ölmeyeceksin. O halde kötü yollardan rızkı talep etmenin alemi ne? Bunun bir Müslüman mantığı açısından izah edilebilecek bir tarafı yok ki. Onun için İbn Abbas'ın bu izahı bana fevkalade hikmetli geliyor. Ve ayeti kerimeyi, Kur'an-ı Kerim'in her tarafını olduğu gibi bu ayetin bu bölümünde çok iyi idrak ettiğini gösteriyor. Çünkü helal rızık bir köşe taşıdır. Hatta yapının merkezidir, temel direğidir. O olmasa İslam binası kurulmaz, yükselmez. Bu böyle. Ali radıyallahu anh de benzer bir şey söylüyor. Kanaatkarlıktır diyor. Rızkına kanaat eden harama yönelmez kardeşim. Haramda gözü olmaz. Benim helalimden gelen rızkım budur. Daha fazla geleceği varsa Cenab-ı Allah zamanı gelince gönderir. Bunda şüphe ve tereddüde düşmek bir mümine yakışır mı? Mümkün değil. Dahhak tabi müfessirlerinden Allah'a iman eden güzel hayat diyor. Allah'a iman etmek ve Allah'a olan Allah'a itaat olan amelleri yerine getirmektir diyor. Cennettir denilmiş. Afiyet ve başkasına muhtaç olmayacak kadar yeterli rızka sahip olmaktır. Peygamber aleyhissalatü da böyle dua etmiş. <Sessizlik> <Yerun> Allahümme inniya salluke Ayşen kefafen demiştir. Beni başkasına muhtaç etmeyecek kadar bir maişet istiyorum senden. Beni başkası da muhtaç etmeyecek kadar. sen bu kadar istersen o daha fazla verir. Hazinesini kimse tutamaz ki. Vers. Sen de al. Gerektiği şekilde kullan. O ayrı bir imkandır. Ama biz Ha muru annede çok geniş rızık istemenin önünde bir engel mi var? Yok. Ama Allah'tan biz istediğimiz bol rızkın veya dar rızkın Ne kadar hayrımıza olduğunu Ne kadar şerrimize olduğunu bilemiyoruz Bu gibi hayra da Yöneltebilen veya kullanılabilen Şerre de yönelebilen Yönelmesi mümkün olan Bir şeyleri Cenab-ı Allah'tan Dileyeceğimiz zaman Onları şartlı isteyelim Bunların hayırımıza olması Şartıyla ver yarım bir diyelim Ki bence öyle pek öyle istemek değil, mümkün mertebe ahiretin salahını, dinin salahını dilemek varken bu gibi şeylere de pek öyle doğada sıra gelir mi bilmiyorum. Ve bir diğer mana ilahi kaza ve takdire rıza göstermek. Bu da çok önemli. Rıza Hayatın ifade ifadesi bütün acılarını lezzete dönüştürebilir. Tabi rıza makamı tasavvufta da büyük bir mertebedir. Rabbiniz hakkınızda ne hüküm verirse odur. Bazıları biraz aşırıya götürür bazı Allah yani biz öyle bir şeyin hani belki birileri kendisi görür. Yani diyor Cenab-ı Allah sen hakkında küfrü bile takdir ederse ona rıza göstereceksin e Elbette razı olmasak da bir şey yapamayız ki. Onun için Cenab-ı Allah'tan böyle bir vaziyetten de korumasını, muhafaza etmesini dileyeceğiz. Şey değil, hepinizin hoşuna giden, yani gerçekten benim de hoşuma giden, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın bildiğiniz gibi hoştur bana senden gelen diye başlayan şiiri gerçekten rıza makamını en güzel anlatan edebi metinlerden birisidir. Peki böyle olursa dünya hayatında onlara güzel bir hayat yaşatacağız diyor. Kimlere? Mümin olarak salih amel işleyen erkek ve kadın herkese. Herkese. Ve vele necziyennehum ecrahum ''Bi ehseni mâ kânû ''Ve biz onlara mükafatlarını yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracağız, vereceğiz.'' Yani diyelim ki namaz kıldınız. Namazınızda işte aklınız sağa gitti, sola gitti, şunu düşündünüz, şu hesabı yaptınız, bu kitabı eklediniz falan. Ama... Yine de hatırınıza geldiğinde kendinizi toparlamaya çalışıyorsunuz. Bu düşüncelerden kendimi kurtarayım, Rabbime daha çok yöneleyim diyorsunuz. Oruç tutuyoruz. İşte oruçla bağdaşmayan boş konuşmalar, anlamsız sözler, gereksiz işler vesaire. Orucun o güzel havasını ihlal eden, bozan türlü türlü hallerimiz de olabilir. Hacca gidiyorsunuz, gidiyoruz, Umre vesaire. Herhangi bir itaat. Cihad ediyorsun. Ne ameli işlersen işler. Şeytan sürekli olarak o ameli ne yapmak ister? Emeli ifsad etmek, iptal etmek ister. Etmezse sevabını azaltacak şekilde seni etkilemeye çalışır. Sen ne yapacaksın? Onunla mücadele edeceksin. Cenab-ı Allah sana aslında bu kötü bir şey değil. Şeytana karşı direnç, Ayrı bir sevabı gerektiriyor. Bu gibi ibadetlerle bağdaşmayan hallere karşı direnmek, işte sabır bu, sabrın bir veçesi de bu ibadet içerisinde sabır. Ona karşı direnmek ayrı bir ecri gerektiriyor. İşte sen o ibadetine ve itaatine başladığın andan itibaren bitirinceye kadar sık sık veya elinden geldiği en yoğun şekliyle onu Allah için yaptığını mümin olarak yaptığını salih amel olarak işlediğini bu salih amelin şartlarını özelliklerini güzelliklerini barındırarak onu Cenab-ı Allah'a takdim etmek istediğini ortaya koyduğun sürece Cenab-ı Allah senin için o ameli en mükemmel şekliyle yapılmış olarak değerlendir bi ahseni mâ kanu mu? yapa geldiklerinin en güzeliyle bu bir mana. İkinci mana onların amellerinden daha güzel mükafatlarla. Yani mükafat daima amelden daha güzel. Öbüründe de daha güzeldir ama önce amel güzelleştiriliyor. Cenab-ı Allah tarafından diyelim ki faraza sen C kalitesinde bir amel işliyorsun. Artık nasılsa Cenab-ı Allah onu senden A kalitesinde yapılmış gibi kabul ediyor. Bu Amelin en güzel şekliyle kabul edilmesinin manalarında birisidir. İkincisi senin amelin gerçek değeriyle diyelim ki 10 ya karşılıktır, tekabül ediyor veya 3 haseneye tekabül ediyor. Cenab-ı Allah bunun karşılığında sana 500 verir, 600 verir, 10 verir, 20 verir, 50 verir. Hazinesinin sonunu, sınırı yok. Ve bu onun mükafatı ne olursa olsun senin amelinden daha güzeldir. O mükafat senin amelinden daha değerlidir, daha üstündür, daha iyidir. İşte bundan sonra müminin yapabileceği en güzel amellerin başı, anahtarı, bu amellerin dökümünün yer aldığı kitap, hitap hangisidir? Allah'ın kitabıdır. Amellerimizin başı, ...göstergesi, şemsiyesi, zemini, bu binanın üzerinde yükseldiği her türlü kaidesi, taşı, süsü, her şeyi nedir? Amellerin Kur'an-ı Kerim'dir. Onun için Cenab-ı Allah 98. Ayet-i Kerime'de hemen böyle diyor. Amellerinizin ifade elde ise anayasası ne? Düsturu ne? Nerede mevzu bahis edilir yapacağınız ameller veya yapmayacağınız ameller? Ve bu amellerinizi yapabilmeniz için gerekli ibretler, öğütler, kıssalar vesaire. Bütün muhtevasıyla nerede yer alıyor? Kur'an-ı Kerim'de. Ve Kur'an-ı Kerim'in maksadı ne? Sizi iman ile birlikte salih amele yöneltmektir. Onun için bu Kur'an'ı okumanın kendisine ait özel bir ifade yerindeyse, merasimi vardır, kuralları vardır, özellikleri vardır. Ve 98. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bize bunu öğretiyor. أَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ فَا اِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ Bu sebeple diyor Kur'an'ı okuyacağın vakit, o kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığın. Bakınız buradaki fe İki şekilde anlaşılabilir. Üçüncü ihtimal bana göre Allahu Alem en zayıf ihtimaldir. Üçüncü ihtimalden başlayalım. İptidafası olmasıdır. Yani yeni bir cümle, yeni bir pararaf. Onun için Allah-u ile başlanır. Bana göre en zayıf ihtimal Allahu Alem budur. Ya takibiyedir veya sebebiyedir. Yani madem salih amel işleyen erkek, kadın, mümin olarak onlara Onlara en güzel hayatı vereceğiz. En güzel hayatla yaşamayı nasip edeceğiz. O halde sen de, bu sebeple sen de. Kur'an'ı okuduğun zaman hemen Allah'a sığın diye buyuruyor. Ayet-i ile alakalı diğer açıklamalarımıza biraz sonra devam edelim inşallah.